Hacking Araçları, Kullanım Amaçları ve Sınırlar Hacking araçları, siber güvenlik uzmanları tarafından sistemlerin güvenlik açıklarını tespit etmek, test etmek ve savunma önlemleri geliştirmek için kullanılır. Ancak bu araçlar kötü niyetli kişiler tarafından yasa dışı faaliyetlerde de kullanılabilmektedir. Hacking Araçlarının Kullanım Alanları Hacking araçları, genellikle şu üç temel amaçla kullanılır. Birinci beyaz şapkalı hakerler. O siber güvenlik testleri, şirketlerin ve devlet kurumlarının güvenlik açıklarını belirlemek için kullanılır. O penetrasyon testleri, sistemlerin saldırılara karşı ne kadar dayanıklı olduğunu anlamak için yapılan kontrollü saldırılar. O ağ güvenliği ve şifreleme, kullanıcı bilgilerini koruma, ağ grafiğini analiz etme gibi güvenlik odaklı işlemler ikinci gri şapkalı haklar o güvenlik açığı tespiti etik olmayan yollarla da olsa güvenlik açıklarını tespit edip yetkililere bildiren kişilerdir o sosyal mühendislik testleri insan faktörüne dayalı güvenlik açıklarını tespit etmek için yapılan çalışmalar üçüncü siyah şapkalı haklar o yasadışı erişim ve veri hırsızlığı yetkisiz erişim sağlayarak özel bilgileri çalma ve kullanma faaliyetleri o siber saldırılar DDoS saldırıları zararlı yazı yazılım yayma gibi faaliyetlerle sistemlere zarar verme girişimleri. O fidye yazılımları Verileri şifreleyerek fidye talep etme gibi yasa dışı eylemler. Popüler hacking araçları ve kullanım alanları. Metasploit Framework, siber güvenlik testleri ve zafiyet analizi için kullanılır. Vireş Hark, ağ trafiğini analiz etmek ve güvenlik açıklarını tespit etmek için kullanılır. John Dripber, şifrelerin güvenlik seviyesini test etmek için geliştirilmiştir. AirRock Gang, kablosuz ağların güvenliğini test etmek amacıyla kullanılır. Enmab, ağ keşfi ve güvenlik açıklarını tespit etme konusunda kullanılan bir tarama aracıdır. O araçların etik kullanımına dikkat edilmediğinde, hukuki ve ahlaki sınırların aşılması söz konusu olabilir. Hacking ve Islamo değerlendirme, İslam'da adalet, güvenlik ve mahremiyet korunması önemli kavramlardır. Hacking araçlarının kullanımı da bu çerçevede değerlendirilmelidir. Birinci zararı engellemek için kullanım, caiz ve faydalı. O siber saldırılara karşı savunma geliştirmek. O kendi sistemlerinin güvenlik açıklarını test etmek. O bireylerin ve kurumların mahremiyetini koruyacak önlemler almak. İkinci başkasına zarar vermek için kullanım, haram ve etik dışı. O yetkisiz erişim sağlamak ve bilgi çalmak. O kurumlara veya kişilere zarar vermek amacıyla hacking faaliyetlerinde bulunmak. O iftira ve dolandırıcılık gibi kötü niyetli faaliyetler için hacking araçlarını kullanmak. Dinimizde, bir başkasının hakkına zarar vermek büyük günah sayılır. Kim haksız yere bir başkasının malını alırsa, kıyamet gününde boynunda onun yüküyle gelir. Buhari, Mezalim, On, bu nedenle hacking araçları yalnızca yasal ve ahlaki sınırlar içinde, insanlığa fayda sağlayacak şekilde kullanılmalıdır. Hacking araçları, siber güvenliğin sağlanması için büyük önem taşımaktadır. Ancak bu araçların etik dışı kullanımı, hukuki ve ahlaki sorunlara yol açabilir. İslam bakış açısıyla değerlendirildiğinde, bu teknolojiler yalnızca güvenlik, adalet ve mahremiyetin korunması amacıyla kullanılmalıdır. Siber dünyada etik hacker olmak, hem mesleki hem de dini sorumluluk açısından doğru bir yaklaşımdır.